düleyebilirim. Başlıyor muyuz? Başlayacak hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves ve vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Cenab-ı Mevladan bu gecenin bereketinden ümmeti Muhammed'i tam anlamıyla feyziyat kılmasını hürmetin onun getirdiği güzel yola tekrar dönmesi için bir vesile olarak takdir duyurmasını bütün kalbimizden niyaz ederek ayetlerimizi biraz daha yakından tanımaya geçen hafta kaldığımız yerden devam ederim adetimiz üzere ee, önceki derste bıraktığımız ayet-i kerime ile e, bugün başlayacağımız ayet-i kerimelerin arasını hatırlatmak üzere bir bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Malum olduğu üzere geçen dersimizde meleklerin müminlere dualarını ihtiva eden ayet-i kerimeleri görmüştük. 8. ayet-i kerimede Allah'tan müminleri ve salih zürriyetleriyle birlikte onları cennete koymalarını niyaz ettiklerini gördük ondan sonra dokuzuncu ayeti kerimede de şöyle bu ayetliklerini görüyoruz ve onları bu dünya hayatları boyunca kötülüklerden işlemekten kötülükler işlemekten işlemeleri mümkün ve muhtemel olan kötülüklerden ve ahirette de kötü olan her bir halden onları koru demek istiyorlar. Şüphesiz o gün sen kimin kötülüklerden korursan o gün ona rahmet ihsan etmiş bulunuyorsun. Rahmet ihsan etmiş olacaksın ve delik el en büyük ve gerçek kurtuluş. Budur. Müminlerin, meleklerin de dualarının kabul edilmesi neticesinde en büyük sövze, kurtuluşa nail olacakları bir zamanda. Kafirlerin acaba hali ne olacak? Onların durumu ne olacak? Bunu da 10. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah'ın açıkladığını görüyoruz. Cenab-ı Allah onların hallerini anlatıyor. Meleklerin müminlere duası kabul olundu. Malum dualar bir şekilde mutlaka müstecaptır. Kabul olunmayacak hiçbir dua yoktur. Hele meleklerin müminler için duası elbette kabul olacaktır. Cenab-ı Allah bizleri de o güzel duanın kapsamına girenlerden eylesin. İşte bu müminler hakkında duanın kabul olunduğu ve kabulünün tecellisinin görüleceği kıyamet gününde kafirlerin vaziyeti ne olacak Estaizu billah İnnellezine keferu yunadevne Lemaktullahi ekberu min maktikum Enfusekum eğer çağırırsanız, onları ikna edeceğiz. Eğer onları ikna edemezseniz, onları ikna etmeye çalışın. Eğer onları ikna etmeye çalışamazsanız, onları fazlasıyla kat çalışın. Eğer onları ikna etmeye çalışamazsanız, onları ikna etmeye çalışın. Eğer onları ikna her türlü korkudan emin olacakları bir zamanda kafirler onların bu hallerini görecek bir tefsire göre bu okuyacağımız yani az önce okuduğun mealini vereceğimiz Ayet-i Kerime'nin tecelligahı ahiret olacaktır. Bir diğer tefsire göre inşallah söyleriz dünyadaki vaziyet ile alakalıdır. Ahirette de elbette bunun e, yansıması olacaktır said diyor ki, küphesiz o kafirlere şöyle seslenilecek. Allah'ın size gazap ve öfkesi, sizin bizzat kendinize duyduğunuz öfkeden daha büyük olacaktır. Daha büyüktür. Buradaki kafirlerin kendilerine öfke duymalarının, Kıyamette gerçekleşeceği muhakkaktır bu manaya göre. Çünkü kafir bu dünya hayatında yaptığı işten dolayı kendisine öfkelenecek olsa iman etmesi gerekiyordu. Ahirette olacak, kendilerine öfkelenecekler. Ne zaman? Belli. Müminlerin o güzel mükafatlara nail oldukları evz ve kurtuluşa, erdiklerini görecekleri vakit kendileri kendilerine kızacaklar, öfkelenecekler. Niçin? İz tud'avne ilel Çünkü siz dünyadayken imana çağrılıyordunuz. Buna karşılık siz bu imanı inkar edip kafir oluyordunuz. Bu ahirete ahirette bu hadisenin olacağı ve gerçekleşeceği tefsirine göre kısa bir açıklama. Ya dünyada dünya ile alakalı, dünya ile alakalı tefsire göre manası ne olur? Kafirlere ahirette şöyle seslenilecek. Allah'ım şimdi size gazap ve öfkesi sizin şu, dünya hayat, şu ahirette başlangıcın, baş, ahiret hayatının başladığı bu vakitteki kendi öfke ve kızgınlığımızdan fazla idi. Yani dünyadayken ah, ah, Cenab-ı Allah size öyle bir gazap ve öyle bir öfke duyuyordu ki bunun bir sebebi ne? bu ara cümlesi oluş, olmuş olur o zaman hemen arkasından geliyor. İltu davuna ila'l iman fe tekfurun Siz dünyadayken iman etmeye davet ediliyordunuz ama inkar ediyordunuz. İşte sizin o iman davetine karşı küfür ve inkarla cevap vermenizden ötürü Allah'ın size dünyada iken beslediği veyahut da duyduğu öfke ve hınç sizin şu anda kendinize duyduğunuz öfkeden çok daha fazla o azabın yani kendi kendilerine kendileri hakkında kendilerinden öfkelenmeleri ahiretteki azaplarının bir parçası ve Allah'ın onlara duyduğu öfkenin kendileri üzerinde tecelli etmeye başlamasıdır bunun sebebine rasulleri Resuller geldi onlara Allah'ın ayetlerini en ileri derecede açıkladılar. Cenab-ı Allah yalanlamalarına karşı peygamberlerine mucizeler verdi. Onlar yetmiyormuş. Daha doğrusu kainat zaten her şey mucize. Gece mucize, güncüz mucize. Yeryüzü mucize, gökyüzü mucize. Bitkiler mucize, yağmur mucize. Mucize olmayan bir şey yok. Canlı cansız her bir şey mucize. Atom mucize. Küçücük atomun adeta büyümüş hali olan kainat ayrı bir mucize. Her nereye bakarsanız hepsi Cenab-ı Allah'ın vahdaniyetini ve Resullerin davetinin doğruluğunu adeta ispat ediyor. Ve siz bu çağrıya gerektiği gibi müminlerin yaptığı gibi gerektiği şekilde icabet etmediniz, cevap vermediniz, karşılık vermediniz. Aksine imana rasullerin kainattaki bütün bu davet ve mucizelere rağmen rasullerin de ayrıca sizleri imana davet etmelerine rağmen etmesine rağmen yine inkar ediyorsunuz ve ediyordunuz. O zaman Allah size öyle bir gazap ediyordu ki şimdi siz o yaptıklarınızın cezasını görmeye başladığınız şu andan itibaren Duyacağınız, duymakta olduğunuz öfkeden daha fazlaydı onun dünyadaki öfkesi. Lafirler çaresizlik içerisinde her şeyi itiraf edip kabullenmiş olacaklar. On birinci ayet kerime astay billah halu <gülüyor> Rabbana ve ahiyet Taresiz kalacaklar. Rabbimiz sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Yani ruhlar aleminden sonra, bizden ahit aldıktan sonra biz annelerimizin karnında hayat buluncaya kadar ölüydik. Bizi ölü bırakmıştın. Sonra bizi dirilttin. Dünya hayatında bizi bir daha öldürdün. ikinci ölüm ve ahirette bizi şimdi bir daha dirilttin. İki ölüm, iki hayat ile ilgili tefsirlerden birisi bu. Ya Rabbi sen bizi iki defa öldürdün ve iki defa canlandırdın hayat. Tamam. Böyle diyordu Resuller. O zaman inanmıyorduk artık iman ediyoruz. Bağtını biz zinup Senin ayrıca bu günahları işlediğimize dair bize gösterdiğin belgelere de artık ihtiyaç yok. Azalarımızın her bir isminin işledikleri günahları bize rağmen itiraf etmelerine de hacet kalmadı. Onları da gördük. Artık sıra bize geldi. Biz ne kadar işlediğimizi söylüyorsan ki hak söylüyorsun, defterlerimizde, amel defterlerimizde ne yazıyorsa hepsini işledik ve biz bunları itiraf ediyoruz. Sa'tarafne biznubina. Ama niye itiraf ediyorlar? İçinde bulundukları o halden bir kurtuluş ümidi olabilir mi diye merak ediyorlar taraf ne bizu bine ehel ilekurumsebi artık bu halimizden çıkış için kurtuluş için herhangi bir yol bulabilir miyiz Ya bir var mı varsa yalvarıyorlar yani ne olur bize göster bu halimizden artık kurtulalım Dünyada da ahirette de Müminler olarak hiçbir işimizi, hiçbir halimizi mümkün mertebe zamanından sonraya bırakmıyor. Her şeyi zamanında yapmayı bize öğreten dinimizin en büyük düsturları zamanında iman ve zamanında salih ameldir. Namazın vakitleri bellidir. her bir namazın vaktinde kılınması halinde en faziletli amel işlenmiş olur imandan sonra öyle değil mi? Abdullah bin Mesud soruyor. Ya Resulallah, imandan sonra en faziletli amel hangisidir? Vaktinde kılınan namaz imtihanı çalışmadan girdi öğrenci Sorular haliyle çalışmadığı için çoğunlukla belki bilmediği yerden geldi. İmtihdandan çıktıktan sonra "Aa bu sorunun cevabı neydi?" karıştırıp öğrenebilir belki. Fakat vakit geçti. O öğrenmeyi imtihana girmeden önce yapacaktı ki imtihanda işine yarasın. İşte vaktinde kılma telaşı ile kendimizi eğittiğimiz namaz bizde aynı zamanda her bir işi yerli yerince, usulünce ve vaktinde yapma alışkanlığını öğretmiyorsa biz dünya hayatımızda namazımız için fazla bir şey, namazımızla fazla bir şey öğrenmemişiz de. Nama vakit titizliğinin en belirgin olduğu ibadetlerden birisine hac ibadeti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyor? el araf ediyor. Arafa diyor. Hincenin uzuncu gününde Arafat'ta bir an dahi olsa vakfede bulunamazsanız hacı kaçırır. haccı kaçırırsın. Haccı kaçırırsın illa vaktinde o sınırları belli vakfe yerinde bulunacaksın. Orucu vaktinde tutacaksınız. Ve buna benzer zamana bağlı olan ibadetler bize zamana bağlı olmayan, daha doğrusu teri olarak tespit edilmemiş ama vakıa gereği vakitleri belli olan işleri zamanında yapma ve eda etme imkanını verir ve imanın zamanı da hani kurtuluşun yolu yok mu diye soracaklar ya Kurtuluşun yolu vardı ama geride kaldı yani geride kaldı vaktinde iman edecektiniz Ahirette her şey ayan beyan belli olduktan sonra herkes iman eder. İman etmeyecek bir hal olmaz ki. Serzer iman etme. Nasıl? Kendi kendini inkar edeceksin. Gördüklerini inkar edeceksin. Yaşadığın gerçekleri inkar edeceksin. Bunu da kimse yapamaz ki. Yapılırsa bile kimse inanmaz ki kendisi de inanmayacak. Bu mümkün değil. Hal ile kuruçunun sebil ya Rabbi ne olur var mı bizim için bir çıkış yol? Bu halden kurtulmak için bir çıkış yolumuz var mı? Varsa bize göster. Cenab-ı Allah veya melekler aracılığıyla onlara şöyle cevap verilecek. Zalikum bi'ennehu izâ Allahu vahdehu yefardu. Bunun sebebi var. Sizin bu halinizin bir sebebi var. Allah'a bir ve tek olarak, evhid edilerek, vahdaniyeti yüceltilerek, yalnız O'na ibadet ve itaat edilerek, yalnız O'nun şeriatı, yasaları, hükümleri kabul edilerek, Mahkemül hakimin olduğu, onun Rab kendilerinin kul olduklarını itiraf ederek imanlarının gereğini yerine getirdikleri vakit bir ve tek olarak Allah'a ibadet olunduğunda, ibadet az önce söylediklerimin ve bunlara bağlı olarak ek olarak söyleneceklerin hepsini kapsayan böyle genel bir kavramdır. İbadetlediğiniz zaman sadece hatırımıza namaz gelmesin. Evet iman ve namaz ibadetlerin en büyüğüdür. Bunda hiçbir şüphe yok. Fakat bunlarda rivaret değil. İbadet müminin hayatının tamamıdır. Tamamını daha doğrusu ihata eder kuş. Hayatımızın tamamında Allah'ın emir ve hükümlerine boyun eğmek, yüce Resul'ün o emir ve hükümleri hayata nasıl geçirdiğini örnek alarak imanı hayata böylece yansıtmak, vaka haline getirmektir. İbadet bu. Allah bir ve tek olarak Allah'a dua edilip ibadet olunduğu vakit siz ne yapıyordunuz? Müminler gibi davranacağınız yerde inkar ediyordunuz. İnkar ediyordunuz. Ve iyüşrak <Sessizlik> bihi tüminuh ona ortak koşulacak olursa iman ediyordunuz. El-Hukmu Lillahil-Aliyil-Kebîr Dünyada iken fark etmediğiniz, kabul etmediğiniz, reddettiğiniz, Allah'ın mutlak hakimiyeti, egemenliği Yalnız onun hükmünün hüküm olarak geçerli olup uygulanacağı gerçeğini dünyada iken kabul etmediniz ama artık şu anda bu vaziyetinizle bunu reddedemiyorsunuz. Başkasına başka tarafa buradan kaçışınız yok. Çünkü hüküm yalnız yüceler yücesi. Ve Azameti en büyük Allah'a bahsus. Çünkü hüküm yalnız O'na ait. Aziz kardeşlerim burada hatırıma gelmişken söylemeden edemeyeceğim. Kendisini bir şeyler zanneden adı Macron denilen bir zavallı. Hani derler ya Ziya Paşa da bunu manzum olarak dile getiriyor. Onlar ki diyor binlerce teseyub bulunur hanelerinde. Daha doğrusu onlar ki dünyaya laf ile verirler nizamat, bin türlü teseyub bulunur hanelerinde. Dünyaya sözleriyle düzen vermeye nizam vermeye kalkışırlar. Ama kendi haneleri de. Bin bir türlü derbederlilik var. Macron Hristiyanlığa iman ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum. Katmış işte İslam'da İslam'ı yeniden gözden geçirmek gerekiyordu. Düzeltmeler yapmak gerekiyor. Anlamında bir şeyler söylemeye kalmış. Sen evvela eğer hıristiyansan olmasa bile tarihini inkar edemezsin. O yaşadığın Avrupa'nın göbeğinde yaşıyorsun ya, hele bir Avrupa'nın bir tarihini bir irdene biliyor musun acaba? Hristiyanlık ne hale getirildi Allah'ın dini? Gerçekten bir dinin düzeltilmesi noktasında samimi ilk olarak kendi dininden başla. Kendi dinini samimi olarak düzeltmek istiyorsan yolun İslam'a çıkacak. Çünkü ancak İslam değiştirilmeden, tahrif edilmeden, tarihin de tanıklığıyla olduğu gibi kalmış kaynakları öylece muhafaza edilmiş yegane din. Ve beşeriyet tarihi boyunca peygamberi veya kurucusunun hayatı, mekanı, yaşadığı yer, hatta mezarı Bilinen tek bir din eblircisi ve müessisi vardır. O da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an'ı da getirdiği Kur'an da tahrif edilmeden sabit kalmıştır. O Kur'an'ın hayata nasıl indirgeneceğinin şahidi, belgeleri ve ayrıntıları, bilgisi ihtiva eden sünnet-i seniyye de bütün ihtişamıyla en mükemmel ve imrenilecek şekilde muhafaza edilir. Kaynakları da sağlam tutulmuş. Olduğu gibi müracaat edilmesi halinde, edilmek istenmesi halinde her türlü imkan ve malzemenin hazır olduğu biricik din vardır. Ha. Macron'un haklı olduğu bir taraf olur mu? Tabii o bunu kastetmiyor. Biz bunu çıkartıyoruz. Haklı olduğu taraf şu. Dinimiz değil. Bizim hayatımızın düzenlenmeye ihtiyacı. Bizim hayatımızın tekrar İslam'a göre tanzim edilmeye ihtiyacı var. Bunun için evvelâ zihnimizi, ruhumuzu, düşüncelerimizi, telakkilerimizi, değerlendirmelerimizi, eşya ve olaylar ile ilgili değer hükümlerimizi, değer yargılarımızı, dünya ve ahiret kainat algımızı, insanlar arası ilişkilerin esaslarını, hukukunu kısacası hayatın tamamını tanzim eden bütün ahkamı, siyasetiyle, ahlakıyla, hukukuyla, düşünce ve tasavvurlarıyla, medeniyet algısıyla, anlayışıyla tekrar hayatımızı yeniden düzenlemek durumundayız. Ha Müslümanların daha da bir bozukluk var, doğru. Ama bu bozukluğun menşe'i bizim dinimizi yaşamamız değil, yaşamayışımızdır. Artık Onların bize teklif ettikleri hayatı belki de bir şekilde dayattıkları hayatı ve anlayışı yaşayıp kabul edişimiz. Onun kastetmediği manada bir sözü alırsak üzerimize zannederim isabetli olanı yaparız. Çünkü onların hayatları, onların anlayışları bizi ifsad etti Yalnız bizi değil. Ben Yine Batı kültürünün bir benzetmesi olan Grek kültürünün bir benzetmesi olan Pandora kutusu vardır. Yani efsanede belirtildiğine göre tanrılar insanlardan intikam almak istiyorlar. Bunun için evet, Pandora ile beraber şerlerle dolu bir kutu gönderiyorlar. Yeryüzünde onu açmakla birlikte her tarafa kötülük yayılır. Evet modern çağın Pandora kutusu. Macron'un ülkesindeki Fransız ihtilali. Fransız ihtilali bir Pandora kutusudur ve Fransız ihtilaliyle bütün şerler zihni ve itikadi fikri, ideolojik, felsefi bütün şerler ve kötülükler Pandora kutusundan böyle çıkan o ejderhalar gibi, ilanlar gibi, her türlü kötülükler gibi, şeytanlar vesaireler gibi etrafa yayıldı. O rüzgar, öyle bir rüzgar esti ki onunla beraber ne bileyim imparatorluklar yıkıldı, Rusya'ya komünizm geldi, İslam ülkeleri darmadağın oldu, oldu da oldu. Bunun etkisiyle mi? Onun da katkısı oldu veya yerini buldu. O Pandora kutusundan çıkan şerler her bir yerde bir şer veya şerler e, manzumesi egemen oldu. Biz Müslümanlar da hayatımızı yeniden kontrol etmek zorundayız. Zihnimizde, kalbimizde, algılarımızda, değerlendirmelerimizde, hayatımızda, ilişkilerimizde, hukukumuzda, siyasetimizde, tefekkürümüzde, sistemlerimizde, kurumlarımızda bizim damgamızı taşımayan ama onların şirklerini, inkarlarını, ateistliklerini vesaire hastalıklarını Hayatsızlıklarını, ahlaksızlıklarını, zihinsel ve ahlaki sapıklıklarını her ne varsa tek tek hayatımızdan ayıklamalı ve yeniden İslam'a o manada görmesini bilmemiz icap ediyor. Yani yerine göre bize düşmanca ifadeler kullananların da sözlerini Cenab-ı Allah'ın lütfuyla İyi akledersek belki işimize yarayacak neticeler çıkartabiliriz bu esileyle yani bu böyle söylediği için birçok bakıyoruz hanım sosyal medyada da ya biz Fransa'dan sadece aldığımız malları protesto etmekle veya almamakla kalmyalım onların ideolojileri var laiklik başta olmak üzere onlardan geldi onlara geri gönderen bu bir şeydir, bir tepkidir. Ha, ekonomik olarak gelince sadece almamak yetmez. Asıl olan muhtaç olmamaktır. Muhtaç olmamak için de alternatiflerini ortaya koymaktır. Ve ne bileyim tüketiciler de şunu sayıyor, bunu sayıyor, bunu sayıyor. Arkadaş ister Fransız malı olsun ister olmasın. İşe şu telefondan başlasana, işte şu bilgisayardan başlasana. Yok o bize dokunacak. Arabadan başlasana, o bize dokunacak. Ya işte ufak tefek şeyler. Ha, bunun faydası olmaz mı? Yapanlar yapsın. Ee, faydalı olur. Yapmamız da lazım. O ayrı bir konu. Tüketim şuuru yani ayrı bir şeydir. Ama işin aslı başkasının malını tüketme ihtiyaç duymayacak kadar kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmektir. Başkasının üreti, ürettiğini tüketebildiğin kadar, tükettiğin kadar daha doğrusu tüketmek ihtiyacını hissettiğin kadar sen kölesin. Bu böyle. Bu konuyu fazla dağıtmadan tekrar konumuza dönelim. O halde hüküm denilecek onlara her şeyden yüceler yücesi ve azim olan Allah'a kebir olan Allah'a ait. O size... İman etmeyenlerin ahirette uğrayacakları hallerin bunlar olduğunu Resulleri vasıtasıyla zaten bildirmişti. Hükmünün bu olacağını söylemişti. Şimdi bunu fiilen yaşayacaksınız. Bunun başka yolu yok. Şimdi Kur'an-ı Kerim ifade yerindeyse o kadar e, hızlı sahneler veya e, halden hale bizi geçiriyor ki e, ister istemez okuduğumuz Kur'an'dan okuduğumuz bölüm ne kadar olursa olsun dikkat okuyup dinleyecek olursak bunun bize faydasının çok olduğunu göreceğiz. Bakın burada ahiret manzaralarını gördük. Bundan önceki dersimizin sonunda meleklerin bizlere dua ettikleri gayb aleminin manzarasını adeta yaşadık. Gayb alemi, ahiret alemi ve burada dünyada yaşamakta olduğumuz ve hepsi başlı başına İslam'a davetin ayrı bir veçhesini, Allah'a ibadete davetin ayrı bir veçhesini teşkil eden ifadeler olduğunu görüyoruz. 13. ayet-i kerime Saydullah. Diyor ki: "Kul ve samai rizqa. illa Yani ayetlerini size gösteren, yani kainatta varlığının ve birliğinin delillerini, belgelerini aynı zamanda Rasulleriyle göndermiş olduğu, onlara indirmiş olduğu münezzel ayetlerin doğruluğunu size gösteren odur. Başka ve yünezzilülekum mine's-sema'i rizka ve size semadan bir rızık indiren odur. Tabi bu semadaki rızıktan dolayı rızık semadan nasıl iner ilk hatırımıza gelen Rızkın esbabıdır. Rızkın kendisi de semadan gelir ama keyfiyetini biz bilmiyoruz. O ayrı bir konudur. Ama rızkın esbabı olan yağmurdur, topraktır vesaire falan semadan evvela ilk iniyor. Yağmur semadan iniyor. E güneşin de yeryüzündeki bitkilerin ve dolayısıyla rızkın neşhünema bulmasında gerek yok bitkilerin, ağaçların vesairenin gerekse canlıların neşe et etmesinde, şu nema bulmasında güneşin ve daha benzeri birçok hali. hatta gece ve gündüzün değişmesinin katkıları olduğu malum. Bunlar hep semadan diyor, yukarıdan. Sema yukarı demek bir manada. Size bir rızık indirendir. Ama bu muhteşem ayet ve belgelerden ancak Allah'a inabe eden, Allah'a dönen, ona yönelenler öğüt ve ibret alır. Hepimiz yani kainattaki geçmiş ve geleceğiyle, halihazırdaki mevcut olanlarıyla bütün beşeriyet, insanlık Allah'ın kainattaki ayetlerini müşahede etmekte eşit şansa sahiptir. Herkes bunları görebilir. Ama Önemli olan bu gördüğümüz ayetlerden gerektiği gibi öğüt almaktır. Nasıl öğüt alınır? Ayetlerin işaret ettiği istikamette yol almakla öğüt alınmış olur. Ayetler bize neyi gösteriyor? Allah'ın varlığını, birliğini, hakimiyetini gösteriyor. Yani Rab ve İlah olarak bize Allah'ı bilip tanımayı... Öğretiyor. O halde biz de Allah'ın rububiyetinin ve uluhiyetinin gereği neyse ona göre hareket etmek durumundaysak O zaman veya olursak bunu yaparsak o zaman tezekkür etmiş oluruz Allah'a dönerek onu hatırlamış emir ve hükümlerini hatırımıza getirmiş oluruz. Allah'a dönmekle ancak öğüt alınır. Yoksa birilerinin önünden tren geçiyormuş gibi bakınız. Başka türlü olmaz. Cenab-ı Allah'ın gerek kainattaki ayetlerinin gerekse rasulleriyle birlikte indirdiği ayetlerinin biz insanlara vermek istediği özel bir mesajı var. Bu mesaj bizim anlayıp idrak edebileceğimiz ve gereğini yerine getirebileceğimiz bir mesaj. Bunların bize söyledikleri ise Cenab-ı Allah'ın uluhiyet ve rububiyetine iman etmek ilah ve Rabb olarak Cenab-ı Allah'a karşı konumumuz neyi gerektiriyorsa onun gereklerini yerine getirmek. Yoksa Allah'a dönüş olmaz. Beşeriyetin bugün gerçekten Allah'a dönmeye ihtiyacı çok büyük. Çünkü beşeriyet ifadeinde elindeyse ipten kazıktan kopmuş, uzaklaşabildikçe uzaklaşıyor. Adeta yörüngesinden sisteminden çıkmış bir yıldız bir gezegen gibi. Nereye gideceğime çul, nereye çarpacağım çul. Ama nereye giderse gitsin helak olacak. Çünkü sistemin dışına çıkmış. Allah'ın bizim için, beşeriyet için öngördüğü sistem olan İslam'ın dışına çıkmak da böyle bir şey. İslam'ın dışına çıkmak da böyle bir şey. Bir gezegenin, bir yıldızın sistemin dışına çıkması sadece onun eğer çıktığı düzeni bozmasa bile kendisini helak eder. Ama günümüzde olsun geçmişte olsun insanın Cenab-ı Allah'ın sisteminin dışına çıkması hayatında yani ve inançlarında yalnız kendisine değil başkalarına da zarar. Başkalarının da en azından en azından Allah'ın emrettiği gibi, öngördüğü gibi, teklif ettiği gibi, Rasulleri diliyle istediği gibi yaşamalarını zorlaştı. Çünkü küfür ifade yerinde ise kendi halinde bırakmaz. Nasıl ki iman müminin içine yerleştiği vakit küfre karşı onu değiştirmek ve onu imana dönüştürmek gibi bir arzu varsa, bir istek uyanıyorsa, küfür de kafirde aynı arzuyu uyandırır. Çünkü kafir de tıpkı mümin gibi düşmanının ve rakibinin kim olduğunu iyi bilir. Bizler Çoğunlukla bazen yani müminler çoğunlukla maalesef tarih, yakın tarihimizde en azından yani 300 yıllık, 400 yıllık hatta belki 500 yıllık tarihten bu yana küfre karşı ortaya koymamız gereken tavrı oldukça gerilettik, geri çek. Bizim küfre karşı tavrımız küfrün bize karşı tavrından farklıdır. Niye farklıdır? Onlar da belki kendilerince öyle düşünüyor olabilirler. Şu müminlere, Müslümanlara bakın zavallılar. Hayatlarını da yaşamıyorlar, her şeylerini berbat ediyorlar. Hele bir onları bir dönüştürelim derler. Ama bunu samimi olarak söyleyenleri, yani kafirlik davasıyla yapanları azdır. Ne kadardır o ayrı bir konu ama küfrün asıl amacı, kafirliğin asıl amacı daha doğrusu insanı Müslüman'a karşı ve diğerlerine karşı getirdiği konum zalimlik kösümruculüktür. Müminin kafire karşı konumu ise elinden geldiği kadar o kafiri helaki ile neticelenecek. Az önceki ayet kelimelerde örnek olarak gösterilen vaziyete düşürmes düşmelerine sebep olacak hallerinden ekip kurtarmaya çalışır. Müminin her zaman için varlığı ifade yaptığı iyilikleri kendi bünyesinde, kendi şartlarında uyguladıktan sonra başkasına ulaştırmaktır. Basit bir örnek verelim. Mümin'in ekonomik hayatını için kazanır mümin Dünyada niçin mal sahibi olmak ister? Birincisi kendisini ve geçindirmekle yükümlü olduğu kimseleri ihtiyaçtan kurtarmaktır. Ama ondan sonra kendisi ihtiyaçtan kurtulduktan sonra ve ihtiyaç fazlasını elde etmeye başladıktan sonra, hatta başlamadan önce farz olmayarak sadakayla başkalarına da ellerini uzatır, yardıma eder. Onun için her Müslüman İslam'ın şuuruna vardıktan sonra bilgisi yeterli olsun olmasın içinde derhal bu inancı, bu davayı ikinci bir kişiye, bilmeyen bir kişiye yakınlarından bir imkanı varsa başlamak suretiyle ne yapmak ister? Bu güzelliği, bu saadeti de ona ulaştırır. Yani iman da üfür de kabında durmaz. Onun için hak ve batıl mücadelesi tarihin en önemli dinamiğidir. Hatta tarihi oluşturan, uygarlıkları oluşturan, ayrılıkları, farklılıkları ve birliktelikleri oluşturan başka bir dinamik yoktur. Beşeriyet tarihinde. materyalistler istediklerini söylesinler. Başkaları istedikleri gibi yorumlasınlar. Bunların her birisinin ayrı bir tenkit konusu olduğu ve tenkit edileceği birçok yerleri olduğu muhakkaktır. Konumuz elbette o değildir. Fakat beşeriyet tarihinin bizim için geçmişte de günümüzde de gelecekte de dinamiği hak ve batın mücadelesi. Umudur. Biz bu mücadelenin hak tarafında yer almayı tercih ettik ve hakkın gereği neyse hak olan mücadelemizi sonuna kadar sürdürmek durumundayız. O zaman kimler arasına gireriz? Ve mâ yetedekkeru illâ meyyinîn İrşadının daha doğrusu aynı zamanda irşattır tespitinin çerçevesine gireriz. Ancak Allah'a dönenler Öyüt ve ibret alırlar. Madem böyledir yani Allah madem ki sizlere evni ayetleri gösteriyor ve münezzel ayetleri Resulleri aracılığıyla sizlere ulaştırmış bulunuyorsa o zaman fed'u Allahe muhlısine lehuddin ve lehu kerihel Evet. Macron'u da Hebdus'u da başkaları da Trump'ı da, Trump da kim olursun. Yerli, yabancı, içeride, dışarıda, uzakta, yakında hiç fark etmez. Bütün kafirler istedikleri kadar hoşlanmasın. Sizler Allah'a dininizi ona halis kılarak, dininizi, dini daha doğrusu, eddini biraz üzerinde duracağız. Yalnız O'na halis kılanlar olarak Allah'a dua ve ibadet edin. Yani bu sadece kalbinizde ibadeti ihlasla yapmak anlamında değildir. Din hayat sisteminin tamamını ifade ettiğine göre hayatınızın tamamında Allah'tan başkasının hüküm ve müdahalesi olmayacak. İhlas o zaman mümkün olur aklınızda, kalbinizde, fikrinizde, ruhunuzda, davranışlarınızda, amellerinizde, sosyal hayatınızda, ahlakınızda, siyasetinizde, hatta devletler arası ilişkilerinizde, Rabbinizle ve kainatla ilişkilerinizde, ilişkilerinizde işte bunların hepsinin tamamı nedir? Din'dir. Din. Malum din, bilinen din, yani İslam. İslam'ı hayata dönüştürdüğünüz zaman Allah'a ihlas, halis kılarak ona ibadet edin. Allah'a halis kılmak, sadece belirttiğimiz gibi, sizin yaşadığınız dinde Allah'tan başkasının düzenlediği, kurumlaştırdığı herhangi bir sistem veya herhangi bir kurum, şekillendirdiği herhangi bir değer yargısı, ortaya koyduğu herhangi bir yasa, Keriat olmayacak. O zaman din Allah'a halis kılıyor. Olmadığı oranda o dinin halis kılınması dedelenmiş. Bunu kafirler sizin dininizin halis kalmasını istemezler demek ki ayet-i kerime. Bulandırmak isterler, karıştırmak isterler. Yahu dininiz 14 asır önce belki iyiydi ama artık yaramıyor. Hele şuna şunu da koyun. Aziz kardeşim, kardeşlerim, hakkın bir özelliği var. Hak, batılın şaibesini dahi kabul etmez. Şaibesi dahi hakka bulaştığı hak olmaktan çıkar. O halde, bu dinin Allah'a halis kılınması lazım. Her bir mümin Akidesinden kalbi, ruhi, ahlaki, fikri ve zihni yapısından başlayarak uzanabildiği kadar bütün hal ve hareketlerinde sadece Allah'ın dininin hükmünü kabul edecek ve onu uygulayacak, onu hayata geçirecektir. Geçiremedikleri için de hayata geçmeleri için mücadelesini verecektir. Üzerine düşen neyse onu yapacaktır. Ve bu şekilde hayatını tüketecektir ifade. Hayatını bu uğurda harcayacak. O zaman Allah, din halis kılınmış olarak ibadet edilmiş, dua edilmiş. Olur. Niçin dua kelimesi aynı zamanda ibadet yerine de kullanıldı da ibadet başka yerlerde ibadetle geçiyor. Dinin halis kılınması. Bu gibi yerlerde ve burada niçin dua? Dua aynı zamanda ibadettir, ibadeti de kapsıyor. Ancak ifade yerindeyse ibadetin ilk ve en samimi tezahürü, en kolay tezahürü dua etmekle başlıyor. Dua aynı zamanda başkalarını da çağırmak demektir, davet etmek manasına da geliyor. Siz dininizi Allah'a katıksız olarak halis kıldığınız gibi Başkalarını da ihlasla Allah'ın dinine, Allah'ın dinini Allah'a halis kılmak üzere hayatı yalnız onun emrettiği gibi halisen katıtsız bir şekilde onun istediği gibi yaşamak üzere başkasını da davet edeyim. İsterse kafirler hoşgörülür. Yani kafirler siz ihlasla Allah'ın dinine yönelirken hoşlanacak değiller. Tekki gösterecekler. Gösterdiler de nitekim. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan nebilerin kıssaları Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatı bunun en açık örnekleri arasındadır. Onların başında gelir. Hoş görmedikleri için eyleme de giriyorlar. Müminlerin gerekirse hayatına past etmek pahasına da olsa bu dinin yaşanmasından hoşlanmıyorlar. Müminlerin ihlasla Allah'ın dinine yönelmek işlerine gelmiyor. Onların tezgahlarını bozuyor. Peki Allah'a dininizi halis kılmanızın neticesi ne olacak? Rafi'ud derecat. Dinini Allah'a halis kılarak Allah'a dua ve ibadet edenleri Allahü Teala derecelerle yükseltir demek. Dereceleri yükselten odu veya kendi zatının yüceliğini anlatıyor da olabilir.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 Nasıl ki bedenlere hayat veren ruh ise toplumlara Allah katında Allah katında ve toplumu dirilten canlandıran da fertlere de toplumları da gerçek manada canlandıran hayat veren vahiydir. Tıpkı ruhun bedeni canlandırması gibi. Nitekim birçok ayet-i kerime kafiri ölü olarak nitelendirmektedir. Ölü olarak nitelendirilir. Ha ceset, ha imanın yüceliklerini tatmayıp inkar eden ve sahibini esfel safiliğine indiren, iman etmeyen kişi. Hiç fark etti. O ruhu yani vahyi kulları arasından dilediği kimseler üzerine bırakır. Niçin? Çünkü kafirler hep itiraz etmişlerdir. Tarih boyunca bütün ümmetler iman etmeyen peygamber muhatapları sen niye peygamber oldun, niye başkası olmadın? Ya biz senin peygamberliğini inkar etmiyor, ediyoruz, kabul etmiyoruz. Senden başkasını bulamadı mı demişlerdir de iddia etler. Diyorlar. Ama Allah bunu dilediği gibi yapar. Tasarruf O'nundur. Kimin bu davayı omuzlayacağını en iyi o bilir. Dolayısıyla Risalet hatıksız Allah'ın seçimidir. İman ise Allah'ın hidayetidir. Risalet ve hiç kimsenin isteğiyle Rasul olması, Peygamber olması, Nebi olması mümkün değildir. Allah dilediğine nubuvveti, risaleti vermiştir. Hidayeti de dilediğine verir ama hidayette bizim çabamız var. Rasul olmak için, Nebi olmak için kişinin çabalamasının hiçbir kıymeti yok. Çabayla hiçbir kimse Nebi olmamıştır. Olmamıştır. Onun için... Cenab-ı Allah burada ruhu yani vahyi kendi emrinden olmak üzere kulların arasından dilediği kimselere bırakır, bırakmıştır. Artık vahiy kapısı kapandı o ayrı bir konu. Bu o zaman için onlara cevaptı. Daha sonra da gelip de yine bir şekilde Muhammed'in Aleyhissalatu Vesselam'ın veya diğer herhangi bir peygamberin risaletine itiraz edenler için yine 14 asır öncesinden verilmiş bir cevaptır. Liyun zira yevmet Karşılaşma gününü hatırlatarak uyarıp korkutmak için o ruhu yani vahyi kulları arasından dilediği kimselere indir. Peygamberler risaletin en önemli daha doğrusu en büyük özelliklerin başında iman, imanın da başında ahirete iman, Allah'a imandan sonra. Ahirete imanın insanların kalplerinde sağlam bir şekilde yer etmesini sağlamak. Bugün dünyadaki her türlü keşmekeşin bizim açımızdan küfrün, inkarın, zulmün en büyük sebebi insanların yaptıklarından ötürü ahirette bir gün gelip hesaba çekilmeyeceklerine inanmaları, daha doğrusu çekileceklerine inanmayışları. E bu küfür ve inkar onları bu karşılaşma günün konusunda uyarmayacak uyarma, uyanmalarına imkan vermiyor. Ama biz de söylemimizde davetimizde mümkün mertebe muhataplarımızın kalplerine ahireti ve her şeyimizle Allah'ın önüne çıkacağımız, huzuruna çıkacağımız o zamanı ve ondan sonra cereyan edecek hadiseleri, hadiselere imanı etraflı bir şekilde yerleştirmesini bilmemiz lazım. O karşılaşma günü nasıl bir gündür? Yawmehum barizun. O gün onlar apaçık Ortada olacaklardır. Her şeyleri açıkta olacak. Baris Türkçede de var ya, besbelli, açık seçik. Hiçbir kimsenin ameli kimsenin ameliyle karışmayacak. Kimse kimsenin arkasında veya herhangi bir engelin arkasında saklanmayacak. Her şeyleriyle ortada olacaklar. Hem şahıslarıyla hem amelleriyle, yapıp ettikleriyle ortada olacaklar. La yakhfa ala Allah minhum şey. Onlardan hiçbir şey, onların hiçbir şeyi Allah'a gizli saklı kalmayacaktır. Peki dünyada var mı? Allah'a saklı kalan bir şey? Dünyada saklı kalsaydı ahirette her şey açığa çıkmayacaktı ki? Ahirette her şeyin açık seçik çıkacak olması bariz bir şekilde ortada olacak olması dünyada da biz görmesek de insanlardan gizlesek de hatta bazen bizim bile fark etmediklerimiz olsa bile Cenab-ı Allah için o ahirette her şey açık seçik ortaya çıkacağı gibi görünecektir. Ama orada herkese açık olacak. Herkes herkesin durumunu belki görecek, anlayacaktır. Onların hiçbir şeyleri gizli kalmayacak. E bu vaziyette İnsanlar dünyada iken inkar ettikleri gerçekleri bir bir kabul edecekler ve kabul edecekleri gerçeklerin başında Cenab-Allah'ın mutlak egemenliği hakikatidir. Cenab-Allah o gün diyecek ki: Limen ilmulkuliyoum. Haydi hepiniz bu alanda mahşer alanında toplandınız mümininizle kafirinizle. Söyleyin bakayım bugün. Mülk kimindir? Biz biliyoruz. Çünkü Fatiha'nın her bir okuyuşu, her bir Fatiha, her bir okuyuşumuzda Maliki din diyoruz. Din gününün mutlak maliki, mutlak sahibi diyoruz. Mülk kimindir? Müminlerin cevabı bellidir. Kafirler de çaresizlikten o cevabı vereceklerdir. Müminler dünyada verdikleri cevabı ahirette de. İçlerinden de olsa tekrar edecektir. Ama o günde bu soruya hiç kimse cevap vermeyecek. Soran da kendisi olacaktır. Cevabı da yine kendisi verecektir. Celle Celaluhu. Lillahil Vahidil Kahhar. Bir ve tek ve gücüyle herkesi ve her güçlüyü, güçlüyüm diyenin, güç olduğu zannedileni, güçlü olduğu zannedileni, kahreden bir ve tek Allah'ındır. Bütün mülk ve egemenlik Hakimiyet ve tasarruf. Ama her şeyde yalnız onun olacak. Aslında yarın böyle olacağı gibi bugün de böyledir. Geçmişte de böyleydi. Bugün peki işte ama bunun tecellisi inkar olunamayacak şekilde. Dünyada da inkar olunamaz ama irademiz dolayısıyla e, inkar etmek isteyenler inkar ediyor. O ayrı bir konu. cenab Allah devam edecek. Diyecek ki el yevme Tujza, Kullu nefsin bime kesebet. Kur'an-ı Kerim böyle bu müthiş hakikatleri tartışılmaz hakikatleri çok açık ve net olarak dile getiriyor. El yevme Tujza, Kullu nefsin bime kesebet. Bitti. Bugün her bir nefse kazandığının karşılığı verilecektir. Kazandığımızdan başka bir şey görmeyeceğiz. La zulmel yavm. Bugün hiçbir zulüm yoktur, olmayacaktır. İnne Allah'a seri'ül hisâd. Allah hesabı pek çabuk görendir. Bir zamanlar insanlar elleriyle, işte parmaklarıyla vesaireleriyle Daha sonra işte abakuslarla, daha sonra hesap makinalarıyla. Şimdi artık işte bilgisayarlarla, belerle vesaire çok hızlı hesabı artık hesabımız hızlandı. Ee, Cenab-ı Allah'ın hesabı hiçbir şeyi kaçırmayacağı gibi öyle bir kişinin hesabını da değil. Düşünün. ilk insandan günümüze ve kıyamete kadar gelecek bütün insanların her bir insanın ortalama ömründe işlemiş olduğu sayısız amelleri var. Sayısız insan her birinin sayısız amelleri Sayısız ifade elde sonsuz çarpı sonsuz bizim için. Hepsinin hesabı Cenab-ı Allah tarafından en hızlı bir şekilde görülecek. Ve bugün zulüm olmayacaktır. Cenab-ı Allah kimseye hak ettiği mükafatı eksiltmek suretiyle bu asla olmaz. Hak ettiği cezanın fazlasını vererek de olmayacak. Bu şekilde zulmün iki yolu var çünkü. Ya hak ettiğinden azı veya hiçbir şekilde hak ettiğin verilmez veya hak ettiğin cezadan fazlası verilir. İkisi de zulümdür. Cenab-ı Allah hiçbir şekilde kimseye zulmetmeyecek. Yani adil olacak. Kafirler için adalet, müminler için lütuf ve ihsan olacaktır ayrıca. Müminlerin mükafatı da adil kalmayacak üminlere verilecek mükafat adaletiyle olmayacak lütfuyla olacak çünkü bire on, yedi yüz daha fazla bire bir verilse belki dünyadaki nimetlerimizin birkaç tanesi gelir bütün amellerimiz o zaman hiçbir şey alamayız ama Cenab-ı Allah lütfuyla ne yapacak birimizi bine kabul edecek icabında bizim öylece mükafatlandıracak. İnna Allahu sari'ul hisab. Allah hesabı pek çabuk olandır. Cenab-ı Allah'tan bu hesap gününü hatırından çıkarmayarak dünyadaki işlerini hesaplayarak yapan o hesaba göre hesap edip yapan kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün 10. ayet-i kerimeden Mümin Suresi'nin başladığı 17. ayet-i kerimesine kadar geldik. Önümüzdeki ders nasip olursa, kısmet olursa 18. ayet-i kerimeden itibaren başlayacağız. Cenab-ı Allah esirini faydasını kanka Allah'a emanet olun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekat.